463. konunun devamı bir gece defi hacet için dışarı çıkmıştım, yanımda Ebu Ruh bin Muttalib'in kızı Ümmü Mustahda vardı, eteğine basıp düştü ve oğlu Mustah'a beddua etti, ona, çok kötü bir şey söyledin, hicret edip Bedir'e katılmış bir sahabeyi nasıl beddua edersin, dedim, o da bana, ey Ebu Bekir'in kızı, Mustah'ın senin hakkında söylediklerinden haberin yok mu, dedi, neler söylüyor, dedim, bana iftiracıların bütün söylediklerini anlattı, artık ihtiyacımı gidermeye muktedir ol alamadım, ve döndüm, durmadan ağladım, zannettim ki, ağlamak ciğerimi parçalayacaktır, anneme, Allah seni affetsin, halk söylediklerini söylemiş, sen bana hiçbir şey söylemiyorsun, dedim, annem, ey kızım, bu kadar üzülme, senin gibi kocası tarafından sevilen ve ortakları oğlun güzel kadınlar için böyle şeyler söylenir, bu tür şeyler her zaman olmuştur, dedi, benim haberim yok, Hazreti Peygamber Müslümanlara bir hutbe okumuş, hutbesinde Allah'a hamd ettikten sonra, ey insanlar, bazı bazı kimselere ne oluyor ki, bana ailem hakkında eziyet ediyorlar, beni üzüyorlar, ve onların aleyhinde hak olmayan şeyler söylüyorlar, Allah'a yemin ederim ki, onlardan ancak hayır gördüm, ve bunu bir kişi için söylüyorlar ki, ondan haydan başkasını görmediğime yemin ederim, o benim evlerimden herhangi birisine ancak benimle beraber girebilir, demiş, bu iftiranın kaynağı Abdullah bin Ubey bin Selüldü, ve ona Hazret'ten bazı kişiler de yardım ediyorlardı, muhacirlerden ise Mıstah ve Kaş kızı Hamme vardı. Hamme'nin benim aleyhimde böyle bir iftiraya katılması, kız kardeşi Zeynep bin Kahşe ile kuma olduğumuz içindi. Zeynep benimle rekabet halindeydi. Buna rağmen Zeynep benim hakkımda iyilikten başka bir şey söylememişti. Allah onu bundan korumuştu. Fakat kız kardeşi Hamme, dedikoducuların safında yer almıştı. Bunu da kız kardeşinin kuması olduğum için yapmıştı. Hazreti Peygamber hutbesini bitirince Efz kabilesinden Useyd bin Hudayr kalkıp, Ey Allah'ın Resulü, Ey eğer bu kişiler Efsten ise biz onların hakkından geliriz, eğer bizim kardeşlerimiz Hazreç'ten iseler bize emret, emrinizi tatbik ederiz, Allah'a yemin ederim ki, bunlar boyunlarının vurulmasını hak etmiş bir gruptur, demiş, bunun üzerine Sa'd bin Ubade ayağa kalkmış, daha önce salih bir kişi olarak görülüyordu Useyd bin Hudayra, Allah'ın hayatıyla yemin ederim ki, sen yalan söylüyorsun, onların boyunlarını vuramazsın, vallahi sen bu sözü onların Hazreç'ten olduklarını bildiğin için söyle Edin, senin kavminden olsalardı bu sözü söylemezdin, demiş, Useyd bin Hudayr, Sa'd, ahitaben, vallahi sen yalan söylüyorsun, sen münafıksın ve münafıkları müdafaa ediyorsun, demiş, bunun üzerine halk ayağa kalkıp neredeyse birbirlerine girecekmiş, fakat Hazreti Peygamber onları yatıştırmış, sonra Ali bin Ebi Talib ile Usame bin Zeyti çağırarak onlara fikirlerini sormuş, Usame, ey Allah'ın Resulü, biz ailende hayırdan başka bir şey görmedik, bu asılsız bir iftira Demiş, Ali bin Ebi Talib ise, Ey Allah'ın Resulü, kadın mı yok, onun yerine başkasını bulabilirsin, yine de durumu hizmetçiye sor, o daha iyi bilir, demiş, bunun üzerine Hazreti Peygamber, Berire'yi çağırarak ona sormuş, Hazreti Ali kalkarak ona şiddetli bir tokat vurmuş, Peygamber'e doğrusunu söyle diye onu tehdit etmiş, o da, Allah'a yemin ederim ki, ben haydan başka bir şey bilmem, Ayşe'nin herhangi bir kusuru yoktur, ancak hamur yoğurduğum zaman onu korumasını emrediyordum, o ise yatıyor, koyun gelip hamurunu yiyordu, demiş, sonra Resulullah benim yanıma geldi, anam ve babam yanımdaydılar, ensardan bir de kadın vardı, ağlıyordum, o kadın da ağlıyordu, peygamber oturdu, Allah'a hamdu sena ettikten sonra, ey Ayşe, halkın senin kulağına gelen sözleri maalesef cereyan etmektedir, Allah'tan kork, eğer halkın söyledikleri gibi bir kötülük yapmışsan Allah'a tevbe et, çünkü Allah tevbeleri kabul eder, dedi, Allah'a yemin ederim ki, Hz. Peygamber bu sözleri bana Söylediği anda gözyaşlarım kesildi, artık ağlamaktan herhangi bir iş bile yapamıyordum, anam ve babam cevap vereceklerdir diye bekledim, fakat konuşmadılar, Allah'a yemin ederim, ben kendimi hakkında Kur'an'ın inmesi gibi bir mertebeden çok hakir görüyordum, hakkımda Kur'an inecektir, bu Kur'an okunacak, onunla namaz kılınacaktır, ben kendime böyle bir derece vermiyordum, beklediğim şuydu ki, Hazreti Peygamber bir rüya görsün ve benim suçsuz olduğumu anlasın, çünkü Allah benim suçsuz olduğumu Biliyordu. Baktım ki annem ve babam peygambere bir cevap vermiyor, onlara, niçin Resulullah'a cevap vermiyorsunuz, dedim, onlar, yemin ederiz ki, biz peygambere ne cevap vereceğimizi bilmiyoruz, dediler, Allah'a yemin ederim, o günlerde Ebubekir Bekir ailesinin başına gelen felaket gibi bir felaket.